Alaca Kırçıl Yazan Nezihe Meriç Yöneten Engin uluda Efektör Erhan Mesutoğlu Konya Sanatçılar, Konuşmacı Bengül Erdamar, Güniz Işık Yener Su, Bülent Köksal Engür, Zehra Suna Pekuysal, Kadınlar Tişen Par, Selma Kutlu, Hanife Şahin, Deniz Gökçer Perk, Erkan Pekcan Türkeş. Ne kalabalık ne kalabalık... Evet sevgili deneyiciler, baş parmağınızla orta parmağınızı hafifçe göz kapaklarınıza bastırarak... ...imgeleminizde yeryüzünün kaynaşan insanlarını görmeye çalışın. Nasıl? akla değil miyim? Bu çılgın kalabalığa bakıp şöyle hayıflanabiliriz. Bu dünyada kim kime neyi anlatabilir ki? Zor... Ben yine de radyofonik olarak bir aşk öyküsü yazmaya karar vermiş bir yazarsam... ...ne yapıp yapıp yazdığım aşk öyküsünü sizin için radyoya uygulamanın üstesinden gelmeliyim. Burada hemen şunu söylemeliyim ki... ...deneyeceğim olan sizlerin imgelem gücüne, imgelem zenginine sonsuz bir inancım var. Ve lütfen dikkat edin bakın söyleme dediğimi daha baştan uyarıyorum sizleri... ...bu güvenişi biraz abartarak... Hatta biraz da kötüye kullanarak sürdüreceğim oyunumu Şimdi Ege kıyılarımızda Çamların denize indiği Akıl durduran koyu Mavi bir koyda Küçük bir köy düşünün Bir balıkçı köyü Bu gembirler, japon gülleri, rozetler Sardunyalar, kaktüsler Pırnakıl sarmış her yanı. Taşların arasından bile çiçek fışkırıyor en güzel şey sessizlik Cırcır cır böcekleri hiç durmamacasına cızırdasa da Egemen olan sessizlik Ta uzaklarda bir motorun patpatı var Hava, ada çayı, deniz ve sıcak kokuyor Burası öyle ünlü bir tatil köyü değil Nasılsa gözden kaçmış Henüz moda olmadığı için Biraz da yolun bozuk ve sapı oluşundan ötürü Kalabalık yok İşte benim oyunumun kadın kahramanı Güniz. Saçlarını tepesinde toplamış, ayağında eski bir şort... ...üzerinde rengi atmış bir gömlek, yanında kocaman bir sepetle... ...köyün kıyıdaki tek kahvesinde bu genvilerin altında oturuyor. Sepetin içinde üç kitap, bir küçük el radyosu, bir saç fırçası, sapı kırık bir ayna var. Durmadan denize girip çıktığı her halinden belli, çok yanmış... Keyfi yerinde mi değil mi aç mı top mu mutlu mu mutsuz mu bu kır kahvesinde oturmuş ne düşünüyor hiç belli değil. Az önce üç masa öteye ki zaten kahvede 4 masa var tıpkı ona benzeyen bir adam geldi. Onun kıyafeti de günüzinkinin eşi eski bir şort rengine atmış bir gömlek. Ha onun sepeti yok bir havlu bir kitap o da yanmış yüzü gözü deniz tuzu. O da yüzünden ne düşündüğü belli olmamacasına uzaklara bakıyor. Adı Gülent. Dedesinin adını koymuşlar. Bu kahvesinin derme çatma bir kahve ocağı... ...ortalarda dolaşan yeni yetme bir... E, ...hadi garsonu diyelim garsonu... ...bir de durup dururken ortaya çıkıveren... ...çok neşeli bir kahkahası var. Bir yazar olarak benim takıntılarımdan biri... ...bu kahkaha olayı. Böyle gülenlere bayılıyorum. Ben hiç öyle gülememdi Buradaki kahvecinin karısının kahkahası. Sonra e, kahveci var. Onların durmadan konuşan küçük kızları var. Köyün bir iki yaşlısı falan var ama... ...şimdi şu anda benim yazacaklarım için onlar pek öyle önemli değil. Gerektiği zaman çıkarlar ortaya. Elbette köyün kadınlarını, çocuklarını, delikanlılarını, pazar yerini... ...düğünleri falan kendiniz canlandırırsınız... ...imkeniminizde... ...hepsini ben nasıl anlatabilirim ki... ...benim asıl işim bu iki kişi... ...Güniz Bülent... <gülüyor> ...zehra bu... ...kahvecinin karısı demiştim ya... ...kahkanın her duyuluşunda bizim Güniz... ...elinde olmadan gülümsüyor... ...işte yine gülümsedi... ...garsona sesleniyor... Erkan. Bakar mısın? Geldin günüz abla? Erkan, gel artık. Bu kaçıncı seslenişim? Ya günüz abla, Allah aşkına sen bir gel. Şu adama yardımcı ol da. Yabancılar gelmiş. Bunun kıyıda bir kötü evi var. İlla orada kalmak istiyorlarmış. Bu yabancılar çok antika vallahi. Ama galiba yani anlaşamamış adamlarla. <gülüyor> Yalvarıyor ki sen gidip konuşsan. Asla. Ben sana tembih etmedim mi daha önce Etmedin mi söyle ya, Tamam ettim biliyorum da e, Şu adam da fakir be Günüz abla Sevaptır ya İki üç para alır galiba Erkan ben yokum Ben burada değilim Ben olmayan biriyim anlıyor musun Uf, Kimseyle konuşmak istemiyorum Seni de istemiyorum Toz ol hadi Ya söylüyorum ama anlamıyor işte zaten bak ben... Durma yürü <gülüyor> Gülüp duruyor bu Zehra böyle Akşama okçu geliyormuş 10 derler <gülüyor> 20 gelirler Hesapla artık kaç yüz beti e Ben de olsa gülerim ya Eyvah Yandık desene Akşama buranın tadı yok Yemek yemez Ekmek yemez Balık balık Zehra ablam bir ben Aslında şişmanlatır Herkesin aklında bir çeşit Sen aklınca beni mi eleştiriyorsun Şişmanlatır falan diye Erkan Ani benim. Gendim Bülent abicim. Şimdi, e, abi bu git biraz kafam karışık da. Senin kafan hep karışık. Buraya gel. O adam ne zamandan beri senin Bülent abitin oldu? Nereden çıktı bu ilk kez görüyorum. Geçiyarısı geldi. Bir otomobili var. Senin yandaki odayı verdik. Bu araba bunun mıydı? Ne demek benim yanındaki oda? Oradakiler zehra ile kız nerede yatacak? E, onlar çardakta yatar. Hay Allah kahretsin. Ne vardı ya? Niye? Ne oldu ki? Erkan! Geliyorum, gel, getiriyorum abicik. Bilent abi. abicim. Efendim? Babanın oğlu sanki. Pardon, bana mı seslendiniz? Hay Allah! Yüksek sesle söyledim galiba. Adam sesleniyorum sandı. Hay Allah! Güniz, e, şey pardon, e, Güniz Hanım. Siz benim bana mı seslendiniz? Ben mi efendim? Evet. Hayır. Hayır. Ama ben açıkça duydum. Bilent abicim dediniz. Hayır, yanılıyorsunuz. Sizi tanımıyorum biliyorum Erkan'dan tekmini aldınız ya e Şimdi tanıyorsunuz Bir biraz Bir dakika Hemen şunu söyleyeyim ki Hiç zahmet etmeyin biliyorum Buraya kafa dinlemeye geldiniz kafanız karışık çünkü Kimseyle merhabanız olsun istemiyorsunuz İzin verir misiniz? Bunları nereden mi biliyorum Siz benim oda komşumsunuz Gece yarısından bu yana Uykunuzda da konuşuyorsunuz <gülüyor> Ben sizin değil Siz benim oda komşumsunuz gece yarısından bu yana 15 gündür buradayım ben Tamam öyle olsun Ama oda komşusu oluşumuzla beraberiz değil mi? evet. Ne e evet. E, evet, evet. Uyku doğru değil. Eee masaya gelmek üzere. Benim masama gelir misiniz daha rahat konuşuruz. Sizinle konuşmak istediğimi sanmıyorum. Kusura bakmayın çünkü Biliyorum. Hiç kimseyle konuşmak istemiyorsunuz. Hep Bülent abi Taze <gülüyor> börek var. Zehra ablam soruyor ister misiniz diye. Eee şey ister misiniz günüz? Şey günüz hanım. <gülüyor> e, bir... e, ablam yemez. Balık balık Rokayı unutma e, Tabi canım balık olunca roka zaten olur Oo, Yazık ben böreğe bayılırım Getireyim mi Günüz abla Erkan. Yok ya bir şey ben bir şey demedim. Getiriyorum Bülent abi Erkan. Ne duruyorsun daha hiç durma hadi <gülüyor> Getirdim bile getirdim bile Zehra'nın böreğini yemeyen kendini yaşadım saymasın bu dünyada Buyurun buyurun Bu benim ikramım bugün Aa, Hoş geldiniz <gülüyor> Gece yarısı gelmişsiniz evet. Biz de evde yoktuk Karayayla evine çıktıydık Şimdi hazırlattım odanızı İnşallah rahat edersiniz Bizim burayı çok seveceksiniz Ben sevdim bile gün atarken şöyle çevreyi dolaştım Tam aradığım yer hmm, şey. Bu börek çok güzel kokuyor oh, oh, oh, oh. <gülüyor> buyurun, buyurun, buyurun buyurun Afiyet olsun Güliz ablam da iki gün diye geldi Bak 15 gündür ayrılamaz artık bizden Öyle değil mi Güliz ablacığım Allah'ın adına ne olur şu börekten bir tanecik ye be anacığım be hatırım için Günüst <gülüyor> hanım benim masama geliyor Oraya güneş geldi Erkan peki olsun tamam, ee, Buyurun ben sizi bu tarafa alayım Günüst hanım Hadi hadi size afiyet olsun Erkan çatal getir buraya yavrum hadi o Ben gideyim ben gideyim gene mutfağıma Ocak özlemiştir beni Bakıyorum pek meşeli birisiniz Ama inanın Hayatta en sinirlendiğim tip sizin tipiniz Hıh Hı -hı. Yani davranış biçimi olarak Hiç sevmem sizin gibi hemen ahbap olmaya çalışan Hemen ilişki kurmaya çalışan adamları Bu Alatürkalık öldürüyor beni Ooo siz Alafranga mısınız? Yani e, kuru fasulye ile pilav yerine E tabi çoban salakası da var yanında Bunların yerine Fransız peyniri e, ve... Espiri mi yapıyorsunuz aklınız sıra? Çok kuş bir görünüşüm var galiba e, pardon, pardon pardon bir dakika Laf karışmadan bir şey sorayım yoksa unutacağım Ee, demin tipimden davranış biçim olarak hoşlanmadığınızı söylemiştiniz Peki Fizik durumu nasıl Hı? Rica ederim doğru söyleyeyim bakın gücem ben Hı? Hiçbir yerde rahat yok Ne yazık Konuşmadan oturamaz mıyız Hı? Rica ediyorum Lütfen Şu güzel akşamüstü yalnızlığımı paramparça ettiniz Siz ciddisiniz Pardon Pardon özür dilerim Lütfen bağışlayın beni ee, Ben zaten denize gidiyordum Tamam susuyorum Bir daha sesimi duymayacaksınız şöyle i̇şte ters bir anlama ee, Ters bir değerlendirme oldu Ahbaplık edebiliriz gibi gelmişti bana <gülüyor> Tamam gidiyorum Hoşça kalın Ama rica ederim bir <gülüyor> Şey benim yüzümden yani <gülüyor> abi. Kalsın, Kalsın dedim ya da ne Allah. Lütfen Lütfen ters anlamayın Ben gerçekten... Bakın sorunlarım var İyi bir tatil arkadaşı değilim ben Yalnız kalmalıyım Düşünmek anlıyorum, kendimi... Yok yok yo, gücendim falan sanmayın hayır, hayır, hayır. Kesinlikle <gülüyor> tatil havası buranın güzelliği falan Benim şakacı damarım kançıladı Siz bana aldırmayın Ama kendimi suçlu hissediyorum lütfen gitmeyin Yani benim tersliğim yüzünden Ne diye akşam üzerinizi ziyan edeceksiniz ki Oturabileceğiniz başka bir yer Başka bir kahve falan yok ki buralarda Lütfen oturun ...götüreyim. Allah kahretsin. Bir dakika. Bülent Bey'in basasına koy. Buraya güneş geldi ben oraya geliyorum. <gülüyor> abi börekleri tazeliyorum. Zehra ablam söyledi. Bunları ben yiyeceğim size sıcak sıcak getireceğim. Tamam mı abi? İyi getir bakalım. Ee, peki siz şöyle geçin o zaman. <gülüyor> Buradan şu karşıdaki ada daha iyi görünüyor. Teşekkür ederim. Ee, tanışalım. Ben Doktor Bülent. Güniz sadece Güniz İyi sadece Görekler sıcak Güniz abla Zehra ablam abla dedik ya Hatırım için bir tanecik yeme Valla öyle dedi Bülent <gülüyor> abicim buyrun soğutmayın <gülüyor> e Ne konuşacağız şimdi Konuşmayacağız O az önceydi Yani ben öyle sanmıştım Bir sohbeti başlatabiliriz gibi gelmişti bana Ama değilmiş Şimdi bir nezaket konuşmasını yürütmeye çalışacağız. Sanırım kabalık ettiğini sanıyorsun değil mi? Yanılıyor muyum? Bunu örtmek için bir akşam üzeri laflaması tutturmaya bakalım. Ya da susarız. Hı? İnsan susarak da uzun uzun konuşabilir. Öyle değil mi? Hmm. Kolay kolay yanılmam ama... ...bu kez tutturamadım anlaşılan. Sizden özür dilemeliyim. Acele etmesen? Yok yok çok sık yanılmam. Sizinle konuşabiliriz bunu anlıyorum Evet Kabalık ettim Özür dilerim Doktorum demiştiniz hangi dal Psikiyatri Ya <gülüyor> İstanbul'da mısınız Hangi hasta? New York'tayım 10 yıldır orada yaşıyorum Aa, New York hı hı. Evet Hayatınızdan memnun musunuz Çok Yani çok iyi bir ekibimiz var Çok iyi çalışıyoruz Ben hiçbir zaman böyle bir şey söyleyemeyeceğim Öyle mi? E o zaman söyle bakalım ne yaparsın bu dünyada? Eğitim falan? Yaptığım şey Bunu tanımlamak ya da anlatmak pek kolay değil Yaşamımı insan gibi sürdürmek için ne yapmam? İşte bunu bulmaya çalışıyorum İyi <gülüyor> Bak bu iyi Böyle bir şey pek çok kimsenin umurunda bile değil Peki şimdiye kadar nasıl getirdin işi? Hiç Sürüklendim durdum hmm. Hmm. Evet Bu köyü çok sevdim ben Şu denizin rengine bak Ne güzel bir koyu abi Kafam öyle karışık ki Hiçbir şeyin tadına varamıyorum Sonra? Önce Fransız Kız Lisesi Sonra biraz felsefe Biraz akademi Sonra biraz Paris Biraz New York Aaa New York'u gidiyorsun demek Biraz altı ay kadar Sonra Sonra şöyle bir uzak doğu gene Paris Şimdi de Türkiye Vallahi iyi. hangi millettensin sen <gülüyor> <gülüyor> Türk Ama kendimi hiçbir yere ait hissetmiyorum Aile Yok Aile sözcüğünden bile nefret ederim ha. Para Ooo Öyle çok para var ki söylesem inanmazsınız İğrenç bir para Apartman apartman Yani daireler dükkanlar Otel bile var Arazi İstanbul'u parsellemiş Kim Pardon yani anlaması zor Eğer anlatmazsan pek anlaşılır gibi değil <gülüyor> Üf, Çok zor iş. Sıkıntılı Yorgunum Güneşin şu denize patışına Bayılıyorum Ben de çok sevdim bu köyü ...burada içimden hep ağlamak geliyor ama kederli değil, rahatlatıcı bir ağlamak Sakın sakın, solu gözlü kızlara hiç dayanamayın <gülüyor> <gülüyor> Ben tek çocuğum hiç kardeşim falan yok, bu dünyada tek başımayım <gülüyor> Benim adam balığa gittiydi bugün sabah Hadi. erkenden, bereketli geldi Akşama balık ister misiniz ayırayım mı önceden size Çok misafir var bu akşam Çok kalmaz e, yoksa e, İzin verir misiniz e, ikimiz adına Konuşabilir miyim e, Rica ederim e, Evet Zehra abla balıksız yaşanır mı Hemen ayırırız Oldu oldu <gülüyor> bakayım ne getirmiş bakalım ne var bugün <gülüyor> En güzelini ayıracağım Sizin için <gülüyor> <Sağ olun>. <gülüyor> <gülüyor> Bir teklifim var Akşama balık ne dersin Ben hiç içmedim ama haram iyidir Küçüklüğümden beri hep sıska olduğumdan babaannem içirirdi bana İştahım açılsın diye Babaannem var yani ee, Yani yaşıyor mu demek istiyorum Hayır öldü Şu dünyada beni seven tek kişiydi Kimsem yok demekte yani sahiden mi yok yok mu sayıyorsun İkisi de doğru olabilir Babam ben küçükken intihar etmiş Aa, Özür dilerim Yok üzülmüyorum Çok eski bir hikaye Anımsamıyorum bile Melankoli <gülüyor> Melankolikmiş Sıkılıyorsan anlatma başka şeyler konuşalım Yok yok dersini hep anlatmak istiyorum Kan tutmuş gibiyim 15 gündür susuyorum Bunaldım Çok bunaldım Bu insanlar çok iyi ama Sizde Sanki 40 yıllık dostummuşsunuz gibi Ne çabuk Benden Yüzüm iyi benim Güzel adamım <gülüyor> Biz Rumeliler güzel adamlarızdır Yakışıklı ve sevimli Sana da öyle gelmiyor mu Evet bence de Evet yakışıklı bir adamsınız ee, Bir gün annemle babamı ziyarete gitmiştik hastaneye Çok küçüktüm ama anımsıyorum Beyaz örtülerin altında Masmavi bir çift göz Ve sapsarı bıyıklar ...Karadenizli... ...yani babam, babamın ailesi... ...bakmayayım benim böyle kara kız oluşuma... <gülüyor> ...güzel bir kara kızsın ama... ...sahin mi? Hı hı. <gülüyor> Teşekkür ederim... ...ben melezim... ...yani öyle sayılabilir... ...annem Azerbaycanlı... Hı. ...babam ona çok aşıkmış... ...nenem kara sevda derdi... ...çok ince duygulu bir adammış babam... Ee, ...hadi bir tazeleyelim... ...sahide nasılmış bunlar... Balıklara daha çok zaman var Evet çok iyi olur Ne sıcak Erkan, Erkan iki... tamam, abi. Ya, evet, Bugün iyice bastırdı Bugün bu kadar değildi değil mi Kolay kolay şaşırmam ama Beni şaşırtıyorsunuz Sahiden sevimlisiniz Sanki sizi eskiden beri tanıyormuşum gibi bir duygu var içimde Niçin <gülüyor> Bırak dursun içinde Belki de daha önceki gelişlerimizden birinde arkadaşlık kim bilir Buna inanır mısınız Yani yeniden doğmak Ben inanıyorum Çok inanıyorum Bu konuda çok iyi kitaplar okudum Belki de daha önce saydığın Sahiden dur, dur, dur Belki iki <gülüyor> dur, sevgiliydik Dur dur dur dur aman telaşlandırma beni Bence Neden Ciddi söylüyorum içimde böyle bir duygu var Zaten <gülüyor> Sen biliyor musun ömür bir kızsın <gülüyor> Dur bakalım şimdi sırayla Ee, sen galiba annene anlatıyordun Annem mi? Hı -hı. Onu anlatabileceğimi sanmıyorum Tamam anlatma o zaman Kendini zorlama Psikiyatrist Bülent Soyadınız ne? Konyalı Konyalı mısınız? <gülüyor> Yok, Dedemin dedesinin dedesinin işte Ben soyadımdan nefret ettiğim için kullanmıyorum Bak çok uzakta bir yer kendi var Bak şurada sağ tarafta Hı -hı. Daha uzakta gördün mü? Hı -hı. Ne güzel yer burası ya Evet güzel köy Burada bir ev edinmek istiyorum Aa bak bu çok iyi olur Yazları beni de konuk edersin Şaka yapmıyorum Benim de bir yerim olsun istiyorum Yani bir yerli olmak Bir köyüm olsun hmm. Biliyor musunuz Ben Türkiye'nin hiçbir yerinden değilim Ama Örneğin siz nerelisiniz Dolma Büyüme Hisarlı Anadolu Hisar. Ne güzel o havayı bilirim Romanlardan filmlerden filan bilirim <gülüyor> Çarşıya bir inersiniz Yüz kişiyle merhaba Hep bir arada büyümüşsünüzdür Herkes birbirinin anasını babasını tanır Hisarlı <gülüyor> Bülent dedin mi herkes bilir Herkes birbirinin hatırını sorar Sarılırlar birbirlerinin omuzlarına vururlar Selamlar söylenir <gülüyor> evet, evet. Ne güzel <gülüyor> Ne güzel anlatıyorsun Ben de kendime bir köy seçmek, oralı olmak istiyorum. Orada kendimden başlayarak kök salmak. Çocuklarımın bir yeri olmalı. Ben memleketime çok yabancıyım. Çocukların olacak yani. Neden olmasın yapayalnız yaşayamam ya. Nasıl evlilik düşünüyorsun? Evlilik mi? Hı? Evlilik şart değil. Ama çocuk... Ay, o yaşadığın toplumu, yasaları onlar öyle bir kalemde çizemezsin. Ya istediğim gibi biriyle karşılaşamazsam ne olacak? İstemediğim biriyle evlenemem Çocuksuz da yaşayamam Bir aile kurmak Canım, Dur bakalım da yaşın ne başın ne değil mi? <gülüyor> siz hep New York'ta mı yaşayacaksınız? En azından iki yılda Araştırmalarımız sonuçlanıncaya kadar Ben de gelebilirim New York'a Nasıl? Yani ne yapmak için? Yani niye? Ne oldu? Bilmem belki siz oradasınız diye Ne demek ben oradayım diye Beni tanımıyorsun bile sonra Yo yo tanıyorum Şimdi tanıyorum Gördüm sizi Bu başka bir tanıma Gönül yoluyla binmek Aa. Hüs'ün bir dedesi vardı Derviş dede O öğretti bunu bana Hüs mi? mı bu? Hüs bilirdi bunu Gönül birliği, gönül arkadaşlığı Bu başka bir şey Bu sevgiyle filan anlatılamaz Bu bir buluşmadır anlamda buluşma bunun vakti zamanı yoktur bir anda bir yerde bulur verir iki insan birbirini siz bunu bilirsiniz evet biliyorum ben 26 yaşındayım ve ilk kez biriyle böyle konuşuyorum hele 15 gündür burada kimseyle konuşmadım böyle bu anlamda yalnızca düşündüm düşünmekten boşlukta yuvarlanıyormuş gibi olmaktan yoruldum Tutunacak hiçbir şeyim yok New York'u tanıyorum diye öylesine söyledim işte aldırmayın siz bana Üf, Sıkıntı Bir kedim bile yok <gülüyor> <gülüyor> Isınmış bunlar abi Hı. Bugün çok sıcak <gülüyor> Buyurun bunlar buz gibi Sağ ol Erkan Sen de sağ ol Biret abicim <gülüyor> Böreklerin tadına bakmayacak mısın Nefis Melih'i alan bile böylesine yapamaz. Üff sıkıntı. Çok zayıfım ben. Evet zayıfsın. Boyun 72, kilon 55. Aynen. Gibi. Kilo 53 iyi tahmin ettin. Edirim. Ben psikiyatristim unuttun mu? Ne güzel köy geldi. Güneş ne hallere girdi. Şu rengi var. Tahmin meselesinden çok. Benimki senin tam tersin. Benim çok kalabalık bir ailem var İçinde de senin gibi bir sürü kara kız, sarı kız Kız kardeşlerim, halalarım, teyzelerim, yeğenlerim Onların çocukları, onların çocukları Beş tane kız kardeşim var düşünebiliyorsun Uyuyla <gülüyor> <Aman Tanrım. gülüyor> da de oğlan demiş babam işte Altıncı ben Bir özellikle Ben ailenin tek erkek evladıyım ha. Herkes kız doğurmuş Nasıl bir şey böyle kalabalık bir aileye sahip olmak acaba <gülüyor> Müthiş bir şey, harikadır Onun için senin boyunu kilonu tahmin etmek kolay oldu Erkan Yok ortalarda yok çağırınca yok <gülüyor> ee, Ben bütün kadınların göz bebeğim. Bir prez bir sultan hmm, Ne ürkütücü Benim için yani Ben böyle bir şey düşünemem Aslında benim de Yani işte akrabalarım filan Babamın sülalesi çok geniş Rize Çayeli Oradalar Tanınmış bir aile çok varlıklı Koçanoğlu dedin mi Ama ben hiçbirini tanımıyorum Nenem öldükten sonra köye hiç gitmedim Zaten küçüktüm o öldüğünde Uf. Ne kadar sıkıldığımı bir bilseniz Biliyorum Bilemezsiniz Ben hep yatılı okulda büyüdüm Hep tek başımaydım Onlar beni sevmezler hiç Hiç sevmezler çünkü annemden nefret ederlerdi ...annemi onlar öldürdüler. Cinayet. Hı? Anlayabiliyor musunuz bunu? Çıktayım mı sözün gelişimi? Ana tarafımı hiç tanımıyorum. Hiç. Bir kişi bile. O yüksek eğitim yapmış. Moskova Üniversitesi'nde. Kim? Anne midir nedir o işte. Ezmiş geçmiş zavallı babamı. Karadenizli bir garip delikanlı. Karşısında hırslı... aç gözlü yırtıcı bir Azeri kız... Bir sürmeli kara gözleri var aklımda kalan Pırıl pırıl Senin gözlerin de öyle Demek ki Hayır mi? benzetmeyin Ona benzemektense ölmeyi iyi tutarım Hiç tanımadım ama ben babamı çok seviyorum Tanımadığım birine duyulan garip bir yakınlık O sanki bana daha çok yakın Annemin yeri elleri vardı Bir de kocaman bir evrak çantası Çok uzun boyluydu Dağ gibi görünürdü bana, yüce bir dağ. Bazen okula gelirdi. Hiç sevmedim onu. Ağzı büyüktü. kıp kırmızı boyardı dudaklarını. Dişleri parlardı konuşurken pembeyaz. Öyle fena içim sıkılıyor ki. Ağla. Ağlamak istiyorsan ağla, kendini ısıtın. Biraz sonra da gider yüzeriz. Can sıkıntısına bire birdir deniz. Sıra Çok sık ağlayan biri değilim Niye? Ağlamak iyiydi ben. Yüzmek ister miydin Hayır Geçer şimdi Çok garip Konuşmaktan başka bir şey istemiyorum Ben büyü yaptım sana Yok <gülüyor> <gülüyor> ya sorma Söylemem meslek sırrı <gülüyor> Kaç yaşındasınız Neden Bana küçük bir kızmışım gibi davranıyorsunuz Oysa ben kendimi çok yaşlı buluyorum Küçük bir kızsın Ama akıllı çok düşünmüş bir küçük kız ee, Ben otuz altı ya. ya Daha delikanlı görünüyorum değil mi? Senden 10 yaş büyüğüm Gayret etsen babam bile olabilirdi <gülüyor> Daha neler <gülüyor> Ama Hı? siz de benim gibisiniz Çok genç Ama çok akıllı uslu Ha Erkan ha, gel, gel gel gel Gel al şu abi. boş tabakları falan Topar evet. şu masanın üzerine Erkan <gülüyor> Gezecim mi musun? Hı? Su çok güzel Daldım çıktım ben Bir dakika ben şimdi geliyorum Hay <gülüyor> Allah <gülüyor> Erkan, <gülüyor> Erkan. Baksana bana, ee, var mı? O, olmaz mı abi, en alası. Ki soğutulmuş mu? Elbette, buz buz. Ee, e, e, roka? <gülüyor> roka bizde eşek yüküyle biraz <gülüyor> abicim, istediğin roka olsun. Tamam güzel, o zaman Zehra ablana söyle, biraz da şöyle patlıcanlı biber falan bir araya getirip kızartın. Ayıp ettin abi, burada patlıcan biber kızartması olmadan kimse. O, o zaten var, tamam. akşama gelecek olanları bir görsen. Sabaha kadar içerler artık, <gülüyor> yetiştirebilirsen yetiştir. Ee, tamam Erkan, beyaz peynir de var mı? E, tabii tabii, yanında kavunuyla. Oh. Yalnız bizim peynirimiz keçi peyniridir ha. Çok güzeldir Ya ne sıcak Bülent abi ya Bir kez daha da suya <gülüyor> Ne muhabbet böyle Ertan'la <gülüyor> Sen rahatladın mı? <gülüyor> hmm, şakacı olmak ne güzel Bizim aile hep şakacıdır Muzip, şakacı, keyifli adamlar Hele bayramlarda ya da bütün ailenin toplandığı o büyük günlerde falan Bir gözden curcuna, işam festivaldir <gülüyor> Böyle kalabalık aileleri çok seviyorum Genel olarak... Gel benimle İstanbul'a Allah korusun ya Dur ya telaştan mı ayağından sürünmedik Ben romanlarda filmlerde falan seviyorum uzaktan Kitaplarını gördüm iyi bir okuyucu musun? Bilmem Okumadan duramıyorum Benim sığınağım kitaplar Neler okuyorsun? Şu sıralar klasikleri anlamaya çalışıyorum sizin de kitabınız vardı Demir nereye gitti o? İyi, burada Ben hep Türk yazarlarını okurum Daha çok da çağdaş olanları Memleketle tek bağım onlar e Biz New York'ta ekip olarak çok yoğun bir çalışma düzeni içindeyiz çünkü Vaktimiz çok kısıtlı onun için Onları ben de okumak istiyorum ama Nereden başlayacağımı bilemiyorum Önce başka bir şey var Söyle çok... bakalım sen artık memleketine yerleşiyor musun? Bilemiyorum ki Hiçbir amacım yok Kendime hiçbir anlam kuramadım Neyim ne yapmalıyım Hiçbir şey bilmiyorum Sürüklenip duruyorum Ee, bir anlam kurmanın çeşitli yolları var tabi Erkek arkadaşın yok mu? Yok Ne yazık ki artık yok Aşk mıydı? Ay yo, hayır bir serüven arkadaşlığıydı. Çok severdi beni Kültürlü bilgili Bir de dünyayı çok merak ederdi Beraber çok gezdik Para? Senin paran var onun da kendi parası var mıydı? Biz çok iyi arkadaştık Onun parası çok azdı Resim sattığı zamanlar Akademiden arkadaşım Resim satınca Bir de gitar çalar şarkı söylerdi sokaklarda Bayağı kazanırdı O zaman bana yemek ısmarlardı Ya da ne bileyim böyle bir çiçek falan alırdı Ya da gömlek <gülüyor> Hem de ikimize bir örnek <gülüyor> Sonra ne oldu? Yani nerede şimdi? Ah aşık oldu Paris'te bir kıza tutuldum İspanyol karışımı bir Fransız kızı Paris'te kaldı Kız bizim arkadaşlığımızı anlayamadı Bizi sevgili sanıyordu Kadın erkek arkadaşlığı olmaz diyor Aptal bir kız Sence olur mu? Ne demek olur mu? Biz üç yıl birlikte yaşadık Hüsle Anlamadım Hüs diyorum adı çok uzun Hüsamettin <gülüyor> <gülüyor> Biz ona Hüs derdik Ü'yü uzatarak böyle Hüs <gülüyor> Öyle özledim ki Ama o aptal kıza fena tutuldu canım Aa, Paris'te bir ev alacağım onlara Aa, Evet O iğrenç dediğin para işe yarıyor bakıyorum <gülüyor> Sadece kendine bir amaç bir anlam kuramıyorsun ya, Ne yazık ki para onu halletmiyor Çeşitli yollar düşünülebilir de Örneğin sen şu sözünü ettiğin iğrenç dediğin paradan kurtularak Hayatını sıfırdan başlatmayı Çalışarak yeniden kurmayı düşündün mü <gülüyor> Hayır nasıl düşünebilirim Herhangi bir mesleğim falan yok ki Peki anlatabilir misin nedir şu iğrenç dediğin kirli para? Hmm, evet anlatmaya çalışayım Babam ölünce bütün aileyi birbirine katmış Miras filan işte Annen yani Evet Malları, paraları, babamın kardeşlerini, fındık, bahçelerini Her şeyi alt üst etmiş İşte dalaveralar çevirmiş Yasa boşluklarından yararlanmış Sonra arazi kavgaları varmış Babamın düşmanlarıyla işbirliği kurmuş Sonuçta İstanbul'da girmediği inşaat Almadığı arazi kalmamış Eline geçen para Durmadan katlanmış Bizimkiler perişan olmamışlar Tabi çok zenginler ama Çok zarara girmişler E tabi çok da düşman olmuşlar ona Vardır öyle becerikli kadınlar Bizimde bir macide ablamız var İnşaat macide ona <gülüyor> Ne hırslı kadın o felakettir E Üff Hadi gidip yüzelim Dur bakalım şimdi şunu sonunu anlat Merak ettiğiniz nedir? Değil merak değil başlanan bir şeyi bitirmek Geceye yarım kalmış bir şeyle değil Yeni bir solukla başlamak size öyle sevdim ki Ne iyi Ben de Ben de seni çok sevdim Yaralı Küçük bir şeysin sen Yoksa şu kısacık tatilimin bir dakikasını bile harcaman boş yere Ehehehe <gülüyor> Yaralı küçük bir şey Yaralı bile değilim Yokum Mevcut değilim O da ne demek bak, mevcut <gülüyor> Sevgili Hüsnün <gülüyor> lafıdır bu Sen mevcut değilsin derdi bana Öyle özlüyorum ki onu Bir tanısanız dünyanın en iyi insanlarından biridir Ama Sizi tanıdığıma da çok sevmiyorum Sizi de çok sevebilirim Dengesiz mi buluyorsunuz azıcık beni? Değil, uygar Düşündüğünü açıkça söyleyebilme özgürlüğünü çok güzel kullanan, çok sevimli bir kız Teşekkür ederim Evet sonra, annene gelelim Sonra, o gene bir para işi için köye gelmiş Gene çok büyük kavgalar olmuş filan Dönüşte arabası uçurumdan uçmuş Aa, Yalnız mıymış arabada? Evet Nenem babamın kardeşlerinin pusu kurduyduğunu söyledi bana ölürken Onlardan sakın Onlar katil dedi Düşünebiliyor musunuz? Dur şimdi pek anlayamadım Nenen kendi oğulları yo, için Yok yok yo, onlar nenemin oğulları değil Nenem dedemin beşinci karısı <gülüyor> Onu da hiç sevmemişler zaten Babamın annesi o Çok tatlıydı çok iyiydi Bana tapardı Sevilmeyi bir onda tattım zaten Babamın abileri benden nefret ediyorlar Annem midir nedir o işte Onların çok hakkını yemiş hmm, Perişan etmiş onları Bütün para bütün mal mülk bana kaldı tabi Ama ben bu paraların ne yapılması gerektiğini bilemiyorum Evet Bütün bu paralara bu para işlerine kim bakıyor sen değiller herhalde Ooo avukatlar var bir sürü adam Yani üç avukat ...öyle bir düzen kurmuş ki... ...bir kuruşu bile ziyan edemiyorlarmış... ...işleri idare edip paralarını da alıyorlar. Eee? Ne e'si? Ne dedin? Burada mısın <gülüyor> Pardon öyle bir anda almışım. Ne diyorduk? Hiç. Hmm. Biraz yürüydün mü? sıktın mı sizi? <gülüyor> Yürümek istemiyorum. Başım dönüyor biraz Tamam yürümeyelim bekala söyle bakalım Hiç sevgilin olmadı mı? Bunu niye soruyorsunuz? Siz söyleyin bakalım Evli misiniz? Hı, evli olmalıydın değil mi bu yaşta? Yok onun için değil ama ne bileyim Herkes evleniyor da Biri vardı New York'ta Altı yıldan beraber yaşadık Sonra bitti Eskidi Kendi memleketlisiyle evlenip gitti Ben o sırada memlekete dönmek üzereydim Amerika'dan ayrılamayacağını söyledi Ona aşık mıydınız? <gülüyor> Nasıl aşık olunur bilmiyorum ki Ciddiyim lütfen söyleyin Ben de ciddiyim Sahiden bilmiyorum Sen biliyor musun? Evet Biri var mıydı? Yok canım benim hiç sevgilim olmadı Hiç kimse bana benim sevgilim ol falan demedi Ama Hüs'ü gördüm Hüs aşık oldu Ben onun acılarını yaşadım onunla. Çok aşık oldum. Ne tuhaf? Tuhaf olan ne? Sen çok tatlı bir kızsın. Nasıl olmuş da seni bir gören bir anlayan çıkmamış? Ne bileyim. Ne fena değil mi? Oysa ben aşık olmayı çok isterdim. Çok güzel bir duygu herhalde. Ne oldu ne oldu ne bu çoşkunluk Ah çok seviniyorum çok Neden bayram değil seyrem değil Bilmiyorum Bilmiyorum her şey çok güzel görünüyor bana Öyle mi tamam O zaman hadi gidelim yüzelim şimdi Evet karşı adaya kadar yüzelim mi Yok yok yok, yok. o kadar uzun boylu değil <gülüyor> Balığı kaçırmak istemem Hadi yürü bakalım düşünüme Sen buranın yerinizi sayılıyorsun Elbette yani. 15 gün önceliğim var <gülüyor> Erkan Geldim abi Aman gelme gelme gelme biz yüzümeye gidiyoruz Sen ne yapacağını biliyorsun değil mi Tamam, abi, tamam. sen merak etme abicim Ne oldu ne yapacakmış Erkan İyi sen aldırma komik, sır. Hadi yürü bakalım ee, Bak şuradan kestirmeden inebiliriz Aman yavaş o kayalar kayıyor dikkat et Evet ne diyorduk ee, Bak bu köyde ev edinme fikri Bana da cazip gelebilir komşu oluruz seninle <gülüyor> Ama ben çok ciddiyim 15 gündür bunu düşündüm uzun uzun Bu kara parayı atlamam gerekiyor Bir yere yerleşip bir iş kurmalıyım Kendimi ve memleketi bir ucundan tutmalıyım Ay tam anlatamıyorum galiba Memleketini seviyor musun? Tam bilmiyorum Hüs Kırşehirliydi Çocukluğuna anılarına çok bağlıydı Çok güzel uzun havalar söylerdi Ama benim böyle bir duygum hiç olmadı Dedim ya Ben kendimi en başından kurmak zorundayım ki yapabilecek misin içinden nasıl geliyor Bilmem şimdi şu anda yapabilirim gibi geliyor İkimiz beraber yapabiliriz Hayda <gülüyor> bu da ne demek şimdi bakalım Ne var sizinle dost olacağımı hissediyorum <gülüyor> Hayatta güveneceğim biri olursa Peki ya Hüs Ama o hastalandı çok aşık Anlayamadığım bir şey bu O kız Hüs'e göre değil Bilemiyorum Anlıyorum Eee bakalım zaman ne gösterir Bir başlangıç noktası bulman gerek önce Bunu biliyorum Bir kimlik gerekiyor bana Ben kimim neyim nerede yaşıyorum Hep bunu düşünüyorum işte Hele şu 15 gündür Ama burası benim hayatımın dönüm noktası olacak Sen hangi millettenim demiştin <gülüyor> <gülüyor> Lafı nereye getirmek istediğini biliyorum Sen diyebilir miyim Bir süredir sen diyorsun ya Hayır hep siz diyorum Sen derken zorlanırım İnsanlarla kolay ilişki kuramam Biliyorum ee, Sen demek için ille sözcüğü sarf etmen gerekmez Halinle tavrınla bir süredir sen Sen diyorsun <gülüyor> Oo, Böyle psikiyatristlerle falan konuşmak ne kadar da zor oluyormuş <gülüyor> ee, Öyledir Biliyorum ee? Hüs bana öyle söylerdi Hep zorlardı beni Yakın tarih okumalıyım ben Geçmişimi bilmeliyim Yani hem toplumsal kimliğimi hem kişisel kimliğimi Bilip anlayıp Kendime bir yol çizmeliyim e, Okullarda bunu edinemediğime göre Peki Sen biliyor musun Evet e Yani bana şimdilik yetecek kadar Amerika'da ilk yıllar çok zorlandım bu kimlik konusunda Çok okudum çok çalıştım o zamanlar Ayrıca çok çelişkili duygular yaşadım Bir ara sinirlerim bile bozuldu Aaa Doğru suyu içine gidiyordun <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay Pekala Hadi buradan atlıyorum ben 1 2 3 Hadi <gülüyor> Evet nasıl Hani gündelikli de kullanan şöyle bir şey vardır ...bilmem anlatabildim mi denir. Ben Günüz'le Bülent'i anlatabildim sanıyorum. Memleketimizi biliyoruz, insanlarımızı tanıyoruz. Yazarınız da imgelem gücünüze büyük güven duyduğunu daha baştan söyledi. Bu bir tuzak da tabii ya da bir hazırlama diyelim. Öyleyse onların 15 gün sonra beraber olmaktan çok hoşlanan... ...duyguları bu yakınlıktan bir sevgiye, hatta şu... ...aşk dediğimiz tutkulu sevgiye doğru gelişen iki kişi olarak köyden ayrıldıklarını... ...İstanbul'a doğru yola çıktıklarını söylemek yeterli. Şimdi Bülent'in Anadolu Hisarı'ndaki büyük ahşap baba evindeyiz. Bir köşk yavrusu bu ve kalabalık bir aile. Dikkat, oyunun bitirişini yapıyoruz. Günüzle Bülent'in o güzel yolculuklarını istediğiniz gibi düşünebilirsiniz... Tatil yapmış yüzmüş yanmış dinlenmiş sevgiyle donanmış iki genç insan ne güzel Yolarda yaptıkları birer ikişer gecelik konaklamalar kıyı lokantalarında yedikleri balıklar falan filan Tuzağı açıklıyorum oyunun sonunu sizler yazacaksınız Biliyorum imgelem gücünüze ne derne inansam da siz yazar değilsiniz elbette biliyorum Ama yoklayın kendinizi Onların bu yolculuğu nasıl yaptıklarını benim kadar siz de bulacaksınız kendinizde İki arabalı bu yolculukta Bazen inatçı iki keçi gibi Bazen küçük bir kızla ona akıl veren abi gibi Durmadan tartışarak ve çok gülüp şakalaşarak Araba kullanmaktan Birleri iyi bilip bilmemekten Aşırı hız yapmanın deliliğinden tutun da İnsan nedir, memleketin durumu nedir bir birey olarak, vatandaş olarak günizin durumu, ülentin durumu nedir vesaire edek. Ben yine de isterseniz bazı ipuçları vereyim. Hisar'daki o büyük evden kurgunuza yardımcı olacak bazı konuşmalar aktarayım. Ama yapacağım yardım sadece bu. Ben size baştan söyledim bir tuzak hazırladığımı. Evet. İşte size bazı konuşmalar. Babaanne Aa, bak, Babaanne bana... bak ben bu kara kızı Alayım diyorum ne dersin ha? Ne ne ne, ne dedin Gelin gelin. Ha, gelin Sana gelin getireyim mi babaanne Bülent, Bülent gel, gel yaklaş <gülüyor> Kim bu ayol pek sıska bir şey Bana bak veren filan olmasın Valla şekerim ben sana bir şey söyleyeyim mi Çok yaş farkı var aralarında <gülüyor> Bülent yıllardır Amerika'da nasıl yaşadı Allah bilir Bence e bence bu kızın ne olduğu belli değil Başına buyruk bir şey Pek nazik görünüyor ama Gelenek görenek sıfır Ayol Semahat ablam bu ailenin büyüğü Hepimizin göz bebeği Teklif ettim gidip elini öpmenin Gerekli olduğunu anlatmaya çalıştım şaştı kaldım Böyle bir durum onu hiç ilgilendirmiyormuş <gülüyor> Lafa bak Alo Alo canım Mediha sen misin e Nerelerdesin sen Oho neler oldu neler. Ya ya duydun demek. <gülüyor> e kızım bu aile 4 gol çengi görme. Yok canım. Çok akıllı, çok değişik. Çok şeker bir kız. Ama bunlar insanı delirtir, kaçırırlar kızı vallahi. Evet. <gülüyor> Ay güldürme insanı. <gülüyor> Bekliyorum. Bülent, Bülent bu kızı mı alacakmış? Hani Mihriban'ın küçüğü yapacaktınız ona ne oldu? Ay nereden bulmuş bunu? Kızım kızım gel öp bakayım elimi. Hı. Neyin nesisin sen kimlerdensin anlat bakayım. Ya hani alan bana aşure yapacaktı ne oldu? <Gülüyor> Geldin mi Bülent? Baksana sen bana bakayım hazır kız bahçedeyken sorayım Hı. ayrılmıyor kolunun dibinden çünkü. Kimin nesi bu ailesi falan. O iyi cins bir toprak yetmez mi? Aman deli. Bu Bülent hep böyledir Bilmece gibi bir oğlandır bilmez misiniz İyi iyi hadi mübarek olsun <gülüyor> Ne kızıyorsunuz ya <gülüyor> Bülent boş versen onları Cici bir kız çok sevdim ben Akıllı uygar pırıl pırıl bir kafa Kendin gibi kızların gibi ukala Profesör oldu ya hasbam Hepten beğenmez oldu bizleri <gülüyor> Kap kızı götür buralardan Dinle sen ablanı demedi deme Ne bu bando müzika? Bülent, Bülent. Ha. beni dinlemiyor. Düğün bugün mü? <gülüyor> aman aman büyük annene <gülüyor> söyle. Ah, Hızır oğlan. Düğün, düğün. Geçen gelişinde nebahatin görüncesine yapalım dedik. Tam razı oldu sandığımızda pırrı çekip gitti. Ömürsünüz vallahi. <gülüyor> Nerede kaldı bizimkiler? Onlarda da gelse de yemek yesek var. Feriyantizden bozu verir vallahi. Bülent. <gülüyor> Ay nerede bu oğlan niye cevap veriyorsun Kızım peşine Bülent. gitti bahçeye Fena Bülent. tutulmuş Hiç böyle görmedimdi Bülent'i Bu konuşmalar yetmez mi Bence yeter Havayı üç aşağı beş yukarı veriyor Sonunu kurgulayıp bağlaması Sizden Bana kolay gelsin demek düşüyor Hoşçakalın Alacakırçıl adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Nezihe Meriç, yöneten Engin Uludağ, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Konuşmacı Bengül Erdamar, Güniz Işık Genersu, Bülent Köksal Engür, Zehra Suna Pekuysal, Kadıner Tijempar, Selma Kutlu, Hanife Şahin, Deniz Gökçer Perk, Erkan, Pekcan Türkeş. Radyo tiyatrosu sona erdi. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.